Çıkarken kapıyı kapatmayı unutma. Başüstün efendim. Ee, herhalde ilginç bir gece geçirdiniz. Pek değil. Suikast başarısızlığa uğradı. Ya, vah, vah, vah. Doğrudan yapılan saldırılar genellikle insanı sonuca götürmüyor işte. Maalesef öyle. Gene de öteki planım mutlaka başarıya ulaşacak. Öyle mi dersiniz? <gülüyor> Bu konudaki garantinize inanmak isterim.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 kapılara dinleme alışkanlığından ne zaman vazgeçeceksin Oo, bakayım? Babacığım, babacım sevgili babacığım benim. uyuyundan vazgeçer mi hiç? Sizi tatlı yanağınızdan öpmek geliyor <gülüyor> içimden. <Bırak lazım. gülüyor> i̇şte böyle. Hadi, hadi bakayım, suçüstü yakalanınca da ne yapacağını bilemezsin böyle. Ee, söyle bakalım, bu geceki sayın konuğumuzu beğendin mi? Aa,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 hakkında neler düşünüyorsun kızım ah, doğrusu babacığım Fransızcayı mükemmel konuşuyor tıpkı bir Fransız gibi ya. İngiliz asıllı birinin bu kadar hatasız Fransızca konuşması çok şaşırtıcı. öyle mi dersin ah, evet babacığım sonra başındaki o gür beyaz saçların peruk olduğu kolaylıkla anlaşılıyor ha, bunu ben de fark ettim Kafasını fazla kabarık gösteriyoruz. Çok komik. Böylesine gülünç olmak istemezdim doğrusu. Ben de öyle, ben de öyle. Hoş geldiniz sayın Bay Ben Eldin. Hoş bulduk. Ben gideri bir değişiklik oldu mu? Hayır efendim. Her şey bildiğiniz gibi. Mektubun var mı? Biraz önce sekreteriniz Bay Knight'in mektuplarımızı odanıza çıkardı. Durun bir dakika lütfen Posta kutusuna bir mektubunuz daha var ha, Teşekkür ederim Ben daireme çıkıyorum Peki efendim En yazısı ne yazmış ki acaba Günaydın Nayde Günaydın efendim Yolculuğunuz iyi geçti. Çok iyi geçti Paris'in göbeğinde iki serserinin saldırısına uğradım Ama önemli Aa, bir şey değil Hırsızlar her tarafta kol geziyor Hepsini yani. atlattım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 Göstereceğim ben onlara e, Gidiyor musunuz Evet gidiyorum kızımı görmeliyim Ya Colton firmasından telefon ederler Cehenneme kadar yolu var Peki efendim Saygılı tavırlarınız gözümden kaçmıyor ee, Gitmeden size cebimdekini göstereceğim Teşekkür ederim Şu küçücük kadife kutunun içindekini görsen Küçük dili yutardın Bak içindekilere bak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 Mavi tren adlı oyunumuzun birinci bölümünü dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşmak üzere hoşça kalın sayın dinleyiciler. Arkası Yarın Mavi Tren İkinci Bölüm Yazan Agatha Christie Çevirerek Radyoya Uygulayan Sevinç Sever Yöneten Uğur Atakan Efektör Korkmaz Çakar Oynayan sanatçılar Anlatan Demet Tantuh Van Eldon Zihni Göktay Naitin Ersan Uysal Gobi Serhat Akkaş Derik Ketring Erhan Yazıcıoğlu Hizmetçi Neslihan Gürgün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 Sevindim ki dünden beri bayram yapıyorum Hoş bulduk kızım Seninle ciddi olarak konuşmak istiyorum Aa, Hayrola babacığım ne kasık suratlı görünüyorsunuz bugün Hiç i̇şte şakaya gelmeyen bir konuyu Görüşmem gerek seninle yavrum Derikle görüştünüz mü Derikle görüştüm görüşmesine de. Ne dedi Önce otur bakayım şuraya tamam, sen İşler karışıyor ne? gittikçe Derik yüzünden mi Hayır senin yüzünden ne? Benim yüzümden mi Bilmediğim şeyler var bana gerçeği tam olarak anlatmadın Rut Gerçeği mi Evet kızım gerçeği Gerçeği öğrenmek istiyorum Ruth ee, Ufak bakayım yüzüme Gözlerini niye kaçırıyorsun benden Babacığım ben Ne demek istediğinizi anlayamıyorum Delik bir yığıp edepsizce ya. laf etti Ruth Lakin benim bilmek istediğim şey bambaşka Nasıl bir şey mesela Arkadaşların <gülüyor> hakkında Yani Erkek arkadaşın hakkında demek istiyorum Çok arkadaşım var benim ben birinden bahsediyorum sadece. Evet evet tek bir erkekten. Biraz önce bu evden çıkan adam. Kim o Ruth? Onunla arkadaşlığınızın derecesi ne söyle. Hayır Hadi Bab Ruth hadi kızım. Görüyorsun ki gizlemem boşuna. Kimdi o adam? Yüzü hiç de yabancı gelmedi bana. Tanıyorum onu ben bir yerden. Baba bu konuların üzerinde durmanız o kadar yararsız Ha bir. ha hatırladım şimdi. Ruth ah. sen o adamı evine mi alıyorsun? Babacığım bırakınız biriyim acıtıyorsunuz.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 Şimdi kendini tamamiyle bilme vermiş bulunuyor. Gençlik çılgınlıklarından vazgeçti. Nereden biliyorsun bunu? Akademik düzeydeki eserlerinden biliyorum. Artık Armin o eski bildiğiniz Armin değil. Siz bile şaşarsınız bu değişikliğe. İçtenlikle, yürekten seviyor beni.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 Demek başına aniden bir kaza geliverse, e, ölü verse demek istiyorum. Hı? Paralar senin olur. <gülüyor> Bu genç yaşta durup dururken neden ölü versin? Ah Miray, bazen çocuklaşıyorsun. Yani e, umulmadık bir olay, e, bir, bir, bir bir kaza başına geliverse. Demek ah, kafa ötelemekten vazgeçsen... Haklısın. Daha geçerli yollar bulmamız gerek. Ne gibi? <gülüyor> Konteller Hoşa unuttun sanırım. Ne olmuş kontrolör Hoşa? Karının ilk göz ağrısı gizli gizli buluşuyorlar. Rica ederim, bu ağızları bırak artık Murray. Ayın 14'ünde Paris'te buluşacaklar. Nereden biliyorsun? İsmi açıklanmayan ortak dostlardan. Her ne kadar masum karın Fransız Rivierası'na dinlenmeye gideceğini etrafa yaymaktı ise de ...biraz aklını kullansan... ...kız kıvrak avucunun içine alırdın onları... ...o saygıdeğer milyarder babasını da... ...şantaj mı? <gülüyor> ne sandın ya? Göze göz, dişe diş... Oh, sen yılandan daha zehirli... ...korkulacak bir kadınsın Murray Hadi canım sen de... ...onlar çanına ot tıkarken böyle oturacak mısın? Kes artık ben gidiyorum... Git! Karıcığının yanına git... <gülüyor> ...ne komiksin doğrusu... ...çok komik... Mavi tren adlı oyunumuzun ikinci arkası yaren. Mavi tren üçüncü bölüm. Yazan Agatha Christie, çevirerek radyoya uygulayan sevinç Sever, Yöneten Uğurtan Takan, efektör Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar, anlatan Demet Tantu, Birinci hizmetçi Suzan Aksoy, Templin Güler Ökten, Lennox Hikmet Acehan, Grey Alev Gürzak,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 ...bir lordun oğlu olan Derek Catherine ile evli bulunan kızı Ruth'u mutlu görmektir. Oysa Ruth, kocası Derek'i sevmemekte, Derek ile evlenmeden önce aşık olduğu... ...ama babasının evlenmesine izin vermediği, Comte de la, la gizli gizli buluşmaktadır. Bu arada, gırtlağına kadar borca batmış bulunan Derek, Londra'nın ünlü dansçılarından Mireille ile ilişki kurmuştur. Babasının önerisi üzerine Ruth, Derek'ten boşanmayı kabul eder. ...ve babasının hediye ettiği Ateşten Yürek isimli Yakut Kolye'yi alır. Van Alden damadına boşanma hususundaki kararlarını bildirir. Murey ise, karısının ayın 14'ünde sevgilisi Comte de La, La gizlice Paris'te buluşacaklarını... ...aklını kullanarak bu olaydan yararlanmasını Derrick'e önerir.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 Tüle. Kozlar oynandı. Geriye dönüş yok artık. Babacım. Kızım benim. Yavrum. Vizon manton kırmızı şapkanla ne kadar da şıksın. Beni görünce neden bu kadar şaşırdın? Babacım...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 Sizlere iyi yolculuklar diliyeceğim. Benim artık trenden inme zamanım geldi. Kendinize iyi bakın. Gel seni bir kez daha yanaklarından öp imrud. Hoşça Hoşçakalın babacığım. Siz de hoşçakalın. Hadi güle güle. Güle güle efendim. Yakında görüşmek üzere babacığım. İyi yolculuklar ya. ...nihayet bu da oldu. Amacıma ulaşmak için gereken en büyük adımı attım. Yakında... ...sevgili Erman'ımın kolları arasında için <gülüyor> Öylesine mutluyum ki. Fakat ya babam? Babama yalan söyledim. Beni Fransız bir yarasına gidecek sanıyorum. Oysa... ...Arman'la Paris'te randevunuz var. Finsen!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 Mavi tırnaklı oyunumuzun üçüncü bölümünü dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşmak üzere hoşça kalın sayın dinleyiciler. Arkası yarın. Mavi Tiren 4. bölüm. Yazan Agatha Christie. Çevirerek radyoya uygulayan Sevin Sever. Yöneten Uğur Tanatakan. Efektör Mas Çakar. Oynayan sanatçılar Anlatan Demet Tantuh, Ruth Ketring, Celile Toyon Uysal, Gray, Alev Gürzap, Herkül Puaro, Bekcan Koşar, Kontrolör, Ergun Özyan, Komiser, Bilge Zobu. Amerikalı milyarder Van Elden'in yaşamdaki tek amacı kızı Ruth'u mutlu görmektir. Oysa Ruth, kocası Derek'i sevmemekte, Derrick'le evlenmeden önce aşık olduğu... ...ama babasının evlenmesine izin vermediği, Kont de Laroche'la gizli gizli buluşmaktadır. Bu arada Derek, metresi Miray'den, karısının ayın 14'ünde... ...eski sevgilisi Kont de Laroche'la Paris'te gizlice buluşacaklarını öğrenir. Soylu ama parasız bir aileden gelen Bayan Grey, 10 yıl hizmet ettiği hasta patronu Bayan Harfield ölünce...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 Kompartmanım çift Diğer bölmede oda hizmetçi Meysen oturuyor Londra'da Victoria Garında gördüğüm zayıf kadın değil mi? Hı hı. Kucağında sımsıkı tuttuğuda da sizin valiziniz olacak Kırmızı deriden üzerinde baş harfleriniz yazılı bir valiz Bildiniz Laf valizin içinde en değerli mücevherlerim bulunuyor hı. Neyse bize duymasına imkan yok Kompartmanlarımız içeriden sürgülüyor Sizi dinliyorum Evet e, Ortada çok sevdiğim bir erkek var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 Sezgilerimin çoğu kez doğru çıktığına tanık oldum. Gerçi bununla övünmüyorum ama... ...gerçekleri olduğu gibi kabul etmeli. Dediklerinizi olduğu gibi... ...aynen kabul ettim efendim. Teşekkür ederim. Size iyi akşamlar dilerim. Ben kompartımanıma çekileceğim. İyi uykular efendim. İyi uykular.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 ...koridorda bombur. Anlaşılan herkes uykuda. Bana da yerime dönmek kalıyor. Şu ilerideki kompartman... ...Bayan ki değil mi? Evet, onunki. Kapısının önünde bir adam var. Kapı tokmağını çeviriyor. Bu adam o değil mi? Hani evvelceki defa rastladığım adam... Bir defa Savay Oteli'nin koridorunda sonra da tren biletini almaya gittiğim zaman seyahat edeceğiz <Gülüyor> belki Bayan tutun aşık olduğunu söylediği adam bu belki de o da beni gördü hızla kapıdan içeriye girdi yatağıma döneyim bari İstasyona yaklaşıyoruz galiba hı hı geldik bile Birazdan Leon istasyonuna varmış olacağız. Hmm, kahvaltımı bitirir bitirmez bayan tü görmeye gideyim. Bu sabah hiç ortalıkta görünmedi. Hala kalkmadım acaba.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 Ah efendi, varıyoruz. E, teşekkür ederim de ya valizlerimi hazırlar mısınız? E, evet evet hazırlarım efendim. A siz, acı... siz niye tir tir tir diyorsunuz? Yüzünüz de sapsarı. Ne bu haliniz? E, kötü c çok kötü bir şey oldu Nasıl anfendi. bir şey? Bir cinayet bir a cinayet işlendi bu trende. Cinayet mi işlendi? Evet bir bir kadın öldürüldü. İstasyonda e, sizi karşılayacak kimse var mı? A Sanırım Neden sordunuz? Ha, i̇şte komiser bey de geliyor Konuyu size daha iyi açıklar Ben komiser Dün gece işlenen cinayet hakkında Sizi sorguya çekmemiz gerekiyor hanımefendi A e, Tabii o, Kanuni formaliteler icabı yapmak zorundayız Bu sorguyu e, Ama benim hiçbir şeyden haberim yok ki Önce kimlik tespiti yapacağız e, Lütfen beni takip eder misiniz? E Ördüğüm hanımın kompartımanına gidelim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 Buyurun. Ben Herkül Buar Dünyaca ünlü dedektif Bana ihtiyacınız olabilir diye düşündüm Buyurun buyurun Bay Buar hoş geldiniz Olanları biliyorsunuz herhalde Evet hepsini duydum Sizlere bir yardımım dokunabilir diye de Kalkıp geldim Günaydın efendim Günaydın Bay Buar Sizin dedektif olduğunuzu bilmiyordum Bu da değil mi Size umulmadık bir anda Umulmadık şeyler olabilir dememiş miydim Bayan Grey hiçbir şey anlatmak istemiyor. Oysa maktulle ilişkisi olan tek kişi kendisi oldu. Bayan Grey. Durumunuzu çok iyi anlıyorum. Ancak bize çok önemli ipuçları verebilecek tek insan sizsiniz. Haklı başında bir hanım olduğunuzu daha ilk görüşte anlamıştım. Bayan Ruth Catherine ile yaptığınız konuşmaları... ...bize iletirseniz size minnettar kalırız. Anlatayım. Yalnız bakın...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 Ölünün yüzüne iyice bakın Ve dün görüştüğünüz hanımın Bayan Catherine olduğunu bize lütfen Doğru Ay, Buna ne gerek var Bayan Catherine'i herkes tanıyordu gelin, gelin gözünüzle görün anlarsınız nedendi Bakın boylu boyunca yatağında yatıyor Derin bir uykuya dalmış gibi Evet öyle Şimdi başını size doğru çevireceğim İşte böyle Ay. Gördüğünüz gibi Zavallının yüzünü tanınmaz hale getirmişler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 Dün de görmüştünüz bu kompartmanı. Acaba gözünüze çarpan bir değişiklik veya noksanlık görüyor musunuz? Şey, e, hizmetçi kadının dizlerinin üzerinde sıkı sıkı tuttuğu kırmızı deri çanta ortada yok. E, hizmetçi kadınla çanta birlikte yok olduklarına göre... ...mesele kolaylıkla açığa kavuşuyor demektir. Sizce hizmetçi kadın mücevher dolu çantayı kaparak kayboldu gitti öyle mi? Bilmem. Abi, Yan akımdan böyle geçti. Maalesef hizmetçi kadının kaçmadığına, hanımının isteği üzerine Paris'te trenden inmiş olduğuna dair elimizde kanıtlar var. Neymiş? <Gülüyor> Mavi tren adlı oyunumuzun dördüncü bölümünü dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşmak üzere hoşça kalın seyirciler. Arkası yarın Mavi Tren 5. bölüm. Yazan Agatha Christie. Çevirerek radyoya uygulayan Sevin Sever. Yöneten Uğur Tanatakan. Efektör Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: Anlatan Demet Tantu Kontrolör Ergun Özyan Herkül Poirot Pekcan Koşar Komiser Bilge Zobu Grey Alev Gürzap Templin Güler Ökten Lenox Hikmet Acahan, Derek Ketring Erhan Yazıcıoğlu Hizmetçi Suzan Aksoy Van Elden Zihni Göktay Naitin Ersan Uysal Otel Memuru Pekcan Türkeş Gobi Serhat Akkaş Sorgu Yargıcı Erdoğan Ersever Mübaşır Celal Perk Mason Oya Küçümen Amerikalı milyarder Van Elden'in kızı Ruth... ...sevmediği kocası Derek Catching'den boşanmayı... ...babasının önerisi üzerine kabul eder. Aynı zamanda milyarder baba... ...kızına paha biçilmez değerde bir Yakut kolye hediye eder. Öte yandan soylu ama parasız bir aileden gelen Bayan Grey, 10 yıl hizmet ettiği patronu ölünce mirasına konar ve dünya seyahatine çıkmaya karar verir. Bu haberi öğrenen Lady Templin, yeğeni Bayan Grey'i villasına davet eder. Böylelikle Bayan Grey de mavi trene biner ve orada Ruth Catherine ile tanışır. Bayan Catherine ile Bayan Grey arasında bir sempati bağı doğar ve Bayan Catherine ona sırrını açıklar. Paris'te sevgilisi Comte de Laroche La Roche'la gizlice buluşacaktır. Aynı gece Bayan Kettering öldürülür ve mücevher dolu çantası çalınır. Haberleri ertesi sabah ünlü dedektif Hercule Poirot'dan öğrenen Bayan Grey onunla bu konuyu tartışır. Bayan Ruth Ketring'in yatağını yapmak üzere kompartımanına girdim. Hmm. Kendilerinin hmm. vagon restoranda olduğunu tahmin ediyordum. Oysa hazır bir yemek sepeti vardı kompartımanda ve bana yataklardan yalnız birini hazırlamamı söyledi. Oda hizmetçisinin de Paris'te bırakmış olduğunu ekledi. Hazır yemek sepetini bitişikteki kompartımana götürerek ben yatağı hazırladığım sürece orada kaldı. Sonra bana sabahleyin erken uyandırılmak istemediğini söyleyerek iyi akşamlar diledi. O halde bitişik kompartımana girmediniz. G girmedim efendim. Evet. Bitişik kompartımanın eşyaları arasında böyle kırmızı derili bir el çantası gözümüze çarptı Ha Hayır çarpmadı efendim. Siz yatağı yaparken bitişik kompartımanında bir erkek gizlenmiş olabilir miydi? E i̇ki kompartımanı ayıran ortadaki kapı aralıktı. Evet. ...kapının ardında benim göremeyeceğim şekilde... ...bir erkek gizlenmiş olabilir. Hmm. E bu takdirde de... hanfendi bitişik kompartımana girdiklerinde... ...adamı görmüş olmaları gerekir. Gayet tabii, gayet tabii. Bize söyleyeceğiniz başka bir şey var mı? Bütün bildiklerimi söylediğimi sanıyorum. Ya bu sabah? Bu sabah nasıl oldu? E hanfendi erken uyandırılmak istemediğinden... ...ancak kana yaklaşırken kapısını vurdum. Ses seda çıkmayınca da içeri girdim. Hanım uyuyor gibi duruyordu. Uyandırmak üzere yanına yaklaştım ve işte o zaman feci gerçeği fark ettim. Tamam. Şimdi bilmek istediklerimin hepsini öğrenmiş bulunuyor. Siz gidebilirsiniz artık. Peki efendim. İzin verirseniz Bay Poirot konuyu şöyle özetlemek istiyorum. Eee doktor raporuna göre bu hanım tren Lyon'a varmadan öldürülmüş. Katil kimdi acaba? Ee, Bayan Grey'in ifadelerine göre maktul seyyatinin bir yerinde sevdiği adamla buluşacaktı. Ee, Oda hizmetçisini Paris'te bırakmış olması bu noktadan dikkate değer. Hanımın erkek arkadaşı acaba Paris'te mi trene bindi de hizmetçinin kompartımanında saklandı? Ee, bu takdirde aralarında bir tartışma çıkmış ve adam öfkeli bir hareketle kadını öldürmüş olabilir. Bu bir ihtimaldir. İkinci ihtimal şöyle... E, ...katil trenin içinde seyahat eden serserinin biriydi. Kontrolör tarafından görülmeksizin hanımın kompartımanına girdi. E, kadını öldürdükten sonra kırmızı deri çantayı çalarak kayıplara karıştı. Bu takdirde büyük bir ihtimalle Lyon'da trenden inmiş olabilir. Katil ise kadar da yola devam etmiş olabilir. Evet, evet bu da mümkündür. Sizce katil adi bir tren soyguncusu Hiç belli olmazdı. Önce oda hizmetçisini bulmamız gerek. Kırmızı deri çanta belki de hala ondadır. O zaman cinayet duygusal bir cinayet sınıfına girer. Bence olay basit bir hırsızlıktan ibaret. Son zamanlarda bu tür hırsızlıklar günden güne çoğalmakta. Ya siz Bayan Grey normal olmayan bazı sesler duydunuz mu? Hayır hiçbir şey duymadım. Öyleyse bayanı daha uzun süre alakoyamayız. Bize lütfen adreslerini bıraksınlar. Hay hayır. hayır. Nist'teki adresimi şuraya yazayım Teşekkür ederim Evet buyurun. Çok teşekkür ederim ee, Sizi arada bir ziyaret etmeme izin verir misiniz? Rahatsız etmezsem <gülüyor> Tabi Bay Puaro memnun olurum Hiç rahatsız olmam Önümde bol bol boş zamanım var çünkü Mükemmel Bu iş bizim polisiyer romanımız olacak Sırrını da birlikte çözeceğiz Umalım öyle olsun Hoşçakalın Bay Puaro Güle güle efendim check oh, out. Dolayına balıklama dalmış buldun kendini ha, Kim bilir ne kadar heyecanlandın değil mi Ay yerinde olmayı çok isterdim Doğrusu bir anda üne kavuşmak için Dört dörtlük bir fırsat buna derler işte Bu fırsattan yararlanmayı Düşünmez misin sevgili yeğenim ha? Ne gibi ha, Örneğin günlük gazetelerden birinin Baş köşesinde büyük manşetlerle Ufak bir makale Mavi trende işlenen cinayetin kurbanı ile Son dakikalarım Veya buna benzer bir başlık ha? Nasıl Tevkalade olmaz mıydı Hele böyle bir yazı yüksek sosyeteye mensup bir hanımın elinden çıkmışsa Dünyanın parası kazanılabilir Zavallı bir kadının son dakikalarını yazıp Duygu ve düşünceleriyle alay etmek isteme Hayır çok güzel bir kadın olduğunu söylüyordun Yüzüne tanınmayacak şekilde vurmalara ayrıca merak edilecek bir konu Ben başka açıdan bakıyorum Hem bu konuyu uzatmak gereksiz Ama isterseniz size odanızı göstereyim bayan Grey Benimle gelmek ister misiniz <Gülüyor> Geleyim Lennox, üstümü de değiştirmiş olurum, akşama konuklarımız olduğuna göre Hadi gidelim, annem şerefinize bu gece büyük bir ziyafet hazırladı, sizi yüksek sosyeteye tanıtacak Hem annemin sözlerine pek aldırış etmeyin Bayan Grey, para kazanmak söz konusu olduğu zaman fırsatı kaçırmayı göze alamaz Buyurun, odanıza şu taraftan çıkılır Bu gece şu Erguvan renkli tuvaletimi giyeceğim Lennox Elbiselerimin içinde en şık olanı da en pahalısı da o ha, Pahalı dedim de aklıma geldi Sayın yeğenim Lady paradan başka düşüncesi yok gibi Buna çok sevindim Ama onun bu huyunu hoş görmeniz gerek Sizi artık yalnız bırakıyorum Benim de üstümü değişmem gerek Teşekkür ederim Lenox. Birazdan görüşmek üzere Sana eski dostumuz Bay Derrick Catering'i tanıştırayım. Lord Lackenbury'nin oğlu Derek. Bu da yeğenim Bayan Grey. Ee, şey, memnun oldum. Bu şeref bana ait hanımefendi. Sizi daha önce Londra'da iki kez gördüm sanıyorum. Aa, tanışıyorsunuz demek aman ne iyi. Sizi baş başa bırakabilirim öyleyse. Sofraya bir göz atmam gerek. Ee, sizinle karşılaştığımız doğru. Ama iki değil. Üç kez. Nasıl olur ben iki sanıyordum. Mavi trenin koridorunda da karşılaştık Hatırlamıyor musunuz? Ya, hatırlamıyorum Mavi trende ne olmuştu? Birileri yolda ölmüştü galiba Evet Kadının biri öldürülmüştü Çok kötü Uluslararası yollarda ölmemek gerek Bu tür kazalar bin bir çeşit hukuki Ve uluslararası karışıklıkları yol açıyor İzninizle hanımefendi Tekrar görüşmek üzere Güle güle Ne garip. Karısının bir cinayete kurban gittiğinden habersiz Hala hayatta sanıyor Bay Ketrenk Şu kartı size iletmemi istediler Emniyet müdürlüğünden galiba <gülüyor> Allah Allah bu Emniyetten beni çağırıyorlar Bu saatte böyle bir yerde Beni bulabildiklerine bakılırsa iş ciddi Lady Templin Sizden özür dilemek zorundayım Üzülerek belirtmeliyim ki beni acele olarak... ...emniyet müdürlüğünden çağırıyorlar. Emniyet müdürlüğü mü? Hı hı. Bu üst üste var da ne demek oluyor? Bilemeyeceğim ancak emre uymak gerek. Ay sizi bulmamızla kaybetmemiz bir oldu. İnanılır gibi değil. Bazı durumlara ayak uydurmak gerekliydi Lady Templin. Ah, ah, çok üzüldüm. Konuklarım da üzülecek. Ayrılığımız kısa sürer yine katılırsınız bize sanırım. Bilmem. Bakalım ortalıkta neler dönüyor. Davetinize yine de teşekkürler Lady Templin. Güle güle derim. 15 Şubat çarşamba nightın. Dünden beri bir hayli çalıştık. Birikmiş mektupların hemen hepsini cevaplandırdık. Biraz yoruldum doğrusu. Evet Bay Beneldin. Dünden beri pürüzlü işlerin hepsini karara bağladınız. Az önce söylediğinizi tekrar eder misiniz lütfen? Şirket raporunun bir anlaşmazlığa yol açıp açmayacağını mı? Hayır. Rutun oda hizmetçisine dün akşam Paris'te rastladığınızı söylememiş miydiniz? Hı hı. Bu karşılaşmanıza bir türlü aklım vermiyor. Yanılmış olacaksınız. İmkansız efendim. Onunla yüz yüze konuştum. Nerede rastladınız kendisine? Ritz Oteli'nde. Akşam saat 9 trenine binmek üzere evrak çantamı hazırlıyordum. İstasyona gitmek üzereydim ki otelin bürosunda zayıf bir kadına rastladım. İlk bakışta gözüme hiç de yabancı gelmedi. Yanına yaklaşınca kızınız Bayan Ruth'un da hizmetçisi olduğunu anladım. Hemen hanımının da Ritz Oteli'nde kalıp kalmadığını sordum. Bunu sormanız çok tabii. ...ve o da size hanımın yolculuğunu Riviera'ya kadar uzattığını... ...kendisine de trenden Paris'te inmesi için talimat verdiğini söyledi öyle mi? Evet efendim, tam anlattığınız gibi. Garip, çok garip. Kızım Ruth'un bu hareketine hiçbir anlam veremiyorum. Kadınların ne yaptığı ne yapacağı hiç belli olmuyor. Ruth her an fikir değiştiren bir kadın. Acaba hizmetçi kadın bu program değişikliğinin nedeni hakkında size bir şey söyledi mi? Sözüm ona Bayan Rut yolda bir tanıdığına rastlamış Ya Hayret olacak iş değil Peki bu tanıdık kadın mıymış yoksa erkek mi? Erkekmiş efendim Kadınların içine akılsız erdirilmiyor Buyurun gelen. Bay Ben Eldin, size bir tevraf var Getirin bana lütfen okuyayım Ne Bay, bay? Iyi görünmüyorsunuz. kız kızım, kızım, bu, bu hakkında. Ne olmuş ona? Ölmüş. Bir kazası mı? Ay, telgrafa göre öldürülmüş. C cinayet. Ayrıca mücevherlerini de çalmışlar. Tanrım, olur şey değil. Tanrım, telgrafları neden gönderiyorlar? Polis gönderiyor. Hemen oraya gitmeliyim. Siz de benimle geleceksiniz Naiten. Victoria istasyonundan ilk tren saat 14'te kalkıyor. İyi işte. Bütün hazırlıkları yapın. İlk trene yetişmemiz gerek. Alo. Burası Venelden'in özel dairesi. Evet. Tabii tabii. Demek aşağıda bekliyor. Ee, Bay Gobi sizinle görüşmek istiyorlarmış efendim. Öyle mi? Hemen yukarı çıksın. Hemen yukarı gönderin. Kaybedecek vaktimiz yok Knight'ın Siz de yolculuğumuz için gerekenleri hazırlayın lütfen Peki efendim Hoş geldiniz Bay Gobi Çok az bir zamanım olduğuna göre bana söyleyeceklerinizi bir an önce söyleyin ee, Bay Derek Catering hakkında ee, Ne olmuş? Ee, Bay Derek Catering dün sabah Londra'dan ayrıldı Fransız Rivierası'na gidiyormuş Ne diyorsunuz? Damadınız hakkında konuşuyorum Dansöz Mire ile birlikte Londra'dan hareket etmişler Hangi trene binmişler? Ee, mavi tren efendim Sizi bir an önce haberdar etmek istiyordum ee, Ben de şimdi nice gidiyordum Olur şey değil Ne garip rastlantılar zinciri ee, Görüp anlamalıyım Sayın Yavgıs Sözlerinizi tek tek dinledim Görevinizi yapmakta olduğunuzdan şüphem yok Bay Van Eldin ki bu işte acele edilmesini istiyor <gülüyor> Özür dilerim Sizleri tanıştırmayı unuttum Bu zat Bay Herkül Poirot'dur. Dünyaca ünlü dedektifimiz Bu bey de Sayın Van Eldin Tanıştığımıza çok memnun oldum Bay Puar'a dün mavi trendeydi Kendilerinden bize yardımcı olmalarını istedik Sayın Bay Puar'a çok zengin bir adamım ben Genellikle zenginlerin dünyayı satın alabilecekleri Oysa büyük bir hatadır bu Sizden yardım rica ediyorum. Size hizmet vermeye hazırım Bayve eldin Teşekkür ederim. Dilediğiniz anda isteklerinizi bana iletmeniz yeter. Benimle işbirliği yapmaktan pişmanlık duymayacaksınız. Sağ olun Bayve eldin Öyleyse hemen işe başlayalım. Önce oda hizmetçiniz Mason'ı sorguya çekelim. Yanılmıyorsam burada bizi bekliyor. Evet, gelirken Paris'ten beraberimizde getirdik. Yolda Karma karışık şeyler anlattı. Buyurun. Onu bir de siz dinleyin. Lütfen. Oda hizmetçisini içeri alın lütfen. Başbine efendim. Buyurun. Evet. Adınız Eda Mason değil mi? Adım Eda Beatrice Mason. Konuya baştan başlayalım. Öyle sanıyorum ki Londra'dan ayrılırken... ...Paris'te hanımınızdan ayrılmanız söz konusu değildi. Hayır efendim, ile doğruca nise gidecektik. Hanımınıza ilk kez mi refakat ediyordunuz? Evet efendim, zaten hizmetine iki ay evvel girmiş bulunuyorum. Hanımınızdan ayrılmanız ne zaman söz konusu oldu? E, Paris'e varmadan az önce... ...koridora çıkmış pencereden dışarısını seyrediyordu. Birden heyecanla bir erkeğe seslendi. Tokalaştılar. Sonra birlikte kompartmana girdiler. Kapıyı da kilitlemeyi unutmadıklarından... ...konuştuklarından tek kelime bile duyamadım. Sonra Bayan Catering... ...aniden kapıyı açarak... ...Paris'te inmemi, Beritz Oteli'nde kalmamı söyledi. Bana para verdi... ...ve son dakikada trenden indim. Bayan Ruth sizinle konuşurken... ...adam nerede duruyordu? Bitişik kompartmanda... ...pencereden dışarısını seyrediyordu. Adamın görünüşü hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Peki göremedim... ...sırtı bana dönüktü... ...uzunca boylu esmer bir adama benziyordu... Üzerinde mavi bir pardesu ve gri bir şapkası vardı Peki bu adam daha önce trenin içinde miydi? Sanmıyorum efendim yine de pek emin değilim Daha sonra hanımınız kontrolörden sabah erken uyandırılmamasını istemiş Sabahları yataktan geç mi kalkardı? Evet efendim Hanımınızın eşyaları arasında kırmızı derili bir mücevher çantası var mıydı? Evet efendim O çantayı da Ritz mi götürdünüz? Hayır efendim hanımın mücevher çantasını Ritz'e götürmek bana düşmez O halde trende bıraktınız demektir Trende bıraktım Hanımınız yanına çok müceber alır mıydı? Alırdı efendim Zaman zaman haydutların peşimize düşeceğinden korkardım Son kez yüz binlerce dolarlık yakut vardı çantasında Ne yakutu? E, Sizin ne diye ettikleriniz efendim? Ben ona sıkı sıkı tembih etmiştim Yakutları bankadaki kasasına koymasını O da kabul etmişti bunu <gülüyor> Bay Van Eldin Kızınızın el çantasından çıkan şu mektubu okur musunuz lütfen? O zaman mesele anlaşılacak sanırım Okuyayım Sayın Yargıç. Mavi Tren adlı oyunumuzun 5. bölümünü dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşmak üzere hoşça kalın saygıdeğerler. Arkası Yaran Mavi Tren 6. Bölüm Yazan Agatha Christie Çevirerek radyoya uygulayan Sevin Sever, yöneten Uğur Atakan, efektör Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar, anlatan Demet Tantu, Van Eldin, Zihni Göktay, sorgu yargıcı Erdoğan Ersever, Herkül Poirot Pekcan Koşar, komiser Bilge Zobu, kont.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 ...cünayet haberi bir telgrafla babasına bildirilir. İhtiyar adam hemen lise nice koşar. Orada dünyaca ünlü dedektif Herkül Poirot ile tanışır. Kızı Ruth'un ev çantasından sevgilisi Comte de ait bir mektup çıkar. Van Eldon, Herkül Poirot'a katili ortaya çıkarma görevini verir. Mektubu okuyorum Yargıç Bey. Lütfen. Sevgilim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 bu adam hakkında bildiklerimi anlatma zamanı geldi de geçti bile. Olay 12 yıl önce başlar. O zamanlar zavallı kızım Ruth... ...her genç kız gibi tatlı hayallerin peşindeydi. O da bu yakışıklı adama sırılsıkla aşık oldu. Kendine Kont de LaRouche dedirten bu dolandırıcı... ...kurbanlarını hep yüksek sosyetenin seçkin kişileri arasından seçer. Kızımla evlenmesine kesinlikle engel oldum ama maalesef. Kont de biz de tanırız Sayın Ben Eldon. İmkan olsa onu derhal içeri çıkardık...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 Bayan Katherine önce çekingenlik duydu. Sonra o da hizmetçisini Paris'te bırakmakla rahat edeceğini düşündü. Kontrolörün ifadesine göre de Bayan Katherine'in yatağını tren memuru yapmış. Kontrolöruş o esnada bir dişli kompartmanda gizleniyordu. Cinayet bir anda işlendi. Adam mücevher dolu çantayı alarak kimselere gözükmeksizin trenden aşağı indi. Böylelikle cinayet adi tren hırsızlarının sırtına yüklendi.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 İki milyon dolar paraya konuyor Bu parayı kızıma düğün hediyesi olarak vermiştim Çocukları olmadığına göre de Bu para kocasına kalacak Boşanmak yani. üzere olduğu kocasına Evet eh. İzninizle ben artık gitmek zorundayım Hoşçakalın baylar Olayların akışından beni haberdar edersiniz herhalde Elbette Bay Poaro Size her zaman ihtiyacımız var Güle güle efendim ee, sizinle gelebilir miyim biraz e, söyleyeceklerim var da Bay Poğarov Hırbette sayın ben Erdin Buyurun birlikte evime gidelim Bir şeyler içeriz <gülüyor> Geleyim e, sizinle konuşmak beni mutlu edecek <gülüyor> Şimdi anlattıklarım sizi tatmin etti mi? Etti Damadınız boşanmak istemiyordu demek Öyle anlaşılıyor. Şerefli dürüst bir hayat sürse sesimizi çıkardığımız yoktu. Ama şundan söz mürey? Ne yaparsınız sayın Reneldin? Hayat ummadığımız sürprizlerle dolu. Katlanmaktan başka çaremiz yok.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 Onunla aynı trende seyahat etmiş olmanıza rağmen... ...aynı otelde kalmıyorsunuz. Bu bize biraz garip göründü de. Evet, Müre ile aynı otelde kalmıyoruz. Bu bir gerçek. Ama nedeni... Evet, nedeni? Nedeni yalnız beni ilgilendirir Sayın Yargıç. Özel hayatımla ilgili bir konu. Özel hayatınızla ilgili olup... gene de karışmaktan kendimi alamadığım... ...bir soru daha var. Evet, neymiş? Söylenenlere bakılırsa... ...Bayan Ruth'tan oldukça yüklü bir paraya konuyormuş. Ne demek istiyorsunuz siz? Hem siz kimsiniz?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 Acaba ona bu Yakutlardan söz eten kim? Mavi Trenatlı oyunumuzun altıncı bölümünü dinlediniz. Hazartesi günü aynı saatte buluşmak üzere hoşça kalın sevgiliciler. Arkası yarın. Mavi tren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 Işıl Yücesoy Kont Erdoğan Gemicioğlu Hipolit Pekcan Türkeş Lenox Hikmet Acahan Grey Alev Gürsel Hizmetçi Nursel Başar Herkül Puaro Pekcan Koşar Uşak Ersun Kazançel Papaoulos Kemal Bekir Milyarder bir iş adamının kızı olan Ruth Kocası Derek Catering'i sevmemekte... ...eski sevgilisi Comte de ile la gizlice buluşmaktadır. Yanına paha biçilmez değerdeki mücevherlerini de alan... ...Bayan Catering mavi trene biner... ...ve yolda miras Bayan Grey ile tanışır. Ona sevgilisiyle Paris'te gizlice buluşacaklarını söyler. Aynı gece Bayan Catering trende öldürülür... ...ve mücevher dolu çantası çalınır. Milyarder iş adamı Van Elden,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 Neler söylediğimi çok iyi biliyorum. Sizinle bir ilişkim yok artık benim. Bundan sonra da olmayacak, anlaşıldı mı? Öle yemeğinizi başkasıyla yiyorsunuz demektir. Evet. Bir polit kahve ile likörümü teras'a getirir misiniz? Yeşilliklerin altında oturmak istiyorum biraz. Baş üstün efendim, derhal getireyim. E yalnız dışarıda bir ziyaretçiniz var. Sizi bekliyor. Kim acaba? Zannedersem Kont Hazretleri kendilerini tanımıyorsunuz. Yunan'ın bu saatinde beklenmedik bir ziyaretçi. Çok garip. Alın içeriye. Peki Kont Kont. Buyurun efendim. Adım Miray. Duymuşsunuzdur sanırım. Elbette. Harikulade güzel danslarınızla herkesi büyülediğinizi biliyoruz.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 Hakkımda sorular sorabilirler Evet efendim Bildiğiniz üzere ben buraya salı sabaha geldim Polisten de gelirlerse Bu önemli noktayı lütfen Aklınızdan çıkarmayın Ayın on beşi çarşamba değil Ayın on dördü salı günü villaya gelmiş bulunuyorum Bunu Maria'ya da sıkı sıkıya tembih edin Kontatretleri hiç merak etmesinler Çok iyi Şimdi gidebilirsiniz Bu da oldu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 ...yola koyulayım şimdi, bir an önce postaneye yetişmem gerek. Şu küçücük arabanın motor gücünü hiçbir araba yetişemez. Yol düzgün ve güzel... Deminden beri gri renkli bir araba peşimde. Beni izliyorlar demek. Gaza biraz daha basmalı. Kustane şurada. Beni izleyenleri iyice şaşırttım galiba. Kimseler yok. Çabucak şimdi göreyim.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 Çok güzel bir taş. Ateşten yürek adını taşıyan taş bu işte. Bunları dün kont Larouche emaneten postaneye bıraktı. Tabii adamı günlerdir adım adım takip ettiğimizden postanedeki memur da adamımızdı. Hücresler kontun elinde bulunduğuna göre katil de kont oluyor demektir. Hı? Görünüşte öyle. Ancak buna katılmıyorum ben. Ben de. Kont gibi bir sahtekar para için adam öldürmez. Anlattıklarınıza bakılırsa korkan tekidir o. İşte böyle Bayan Grey. Gördüğünüz gibi dedektif Poirot... ...vaktini boş şeylerle uğraşarak geçirmiyor. <gülüyor> ben de öyle düşünüyorum efendim. Dün Derek Catherine ile öyley e, e, Evet. Lady Templin'in evinde tanışmıştık onunla. Dikkat edin. O da sağlam ayakkabı değil. <gülüyor> Tabii e, mavi trende de görmüştünüz onu daha önce değil mi? E, e, evet efendim. ...vagon restoranda... ...hayır efendim... Ee, ...ona karısının kompartımanına girerken rastlamıştım... ...garip bir şey... ...Ban Gray, ...verdiğiniz ifadede... ...Lyon'da geceliğin uyandığınızı... ...ve trenin penceresinden... ...dışarı bakmış olduğunuzu söylediniz... ...acaba istasyonda... ...Conte de benzeyen ince uzun boylu... ...esmer birinin trenden indiği gözünüze çarptı mı? Hayır... ...trenden hiç kimsenin indiğini görmedim... A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 Bay Papopoulos... ...sizi sabah kahvaltınızda rahatsız etmek istemezdim ama... ...biri sizi kapıda bekliyor... ...çok acele olduğunu da söylüyor... ...buyurun kartı... ...ver bakalım bir göz atayım şuna... Ha, ...şu bizim meşhur dedektif Hercule Poirot. ...sabahın bu erken saatinde ne ister... Ki? ...içeri alayım mı efendim... ...al al görüşelim biraz... ...hoş geldiniz Bay Poirot. ...sabahın bu erken saatinde sizi buraya rüzgar yarattı... ...hoş bulduk Bay Papopoulos...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 Size bu kez teşekkür eden ben. Daha fazla rahatsız etmeyeyim. Hadi Allah'a emanet İyi günler. İyi günler Baykuş. Ve iyi şanslar. Ah, teşekkür ederim. Teşekkürler. Mavi Trenatlı oyunumuzun 7. Yedinci... arkası yarın.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 Pekcan Koşar, resepsiyon memuru... Zafer Öztuncer, Van elden Zihni Göktay, Derek Kettering... Erhan Yazıcıoğlu, Mirey... Işıl Yücesoy, Gray... Alev Gürzap, Mason... Oya Küçümen, Uşak... Reha Bilgen, Kont... Erdoğan Gemicioğlu. Milyarder iş adamı Van Eldon'un kızı Ruth Kettering...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 E, belli nedenlerden dolayı Bay Ketring eve hemen hiç uğramazdı Hı. Bir gün başka bir hizmetçi arkadaşımla birlikte parkta karşılaştık Hı. Yanında Bayan Miray vardı Bay bana arkadaşım gösterdi Peki bu iki karşılaşma size Bay boyu, bosu, duruşu hakkında bir fikir vermiş olmalı Acaba bu yönleri itibariyle Bay Ketring'le kontörlermiş arasında bir benzerlik bulunabilir mi? E, bilemeyeceğim efendim Sorma cevap vermeden önce düşünün biraz. Her ikisi de uzun boylu, esmer, böyle geniş omuzlu değil mi? Evet orası öyle. Hmm. İkisini karşılaştırınca size hak vermemek mümkün değil. <gülüyor> e, i̇şler gerçekten dediğiniz gibi geçmiş olabilir. Teşekkür ederim bayan mensup, gidebilirsiniz. Ah, ah, ah, gitmeden şu önemsiz nokta hakkında cevap verebilir misiniz? Şu sigara tabakası.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 Amy Ray. Derek, sen misin? Evet, benim. Ah, bana geri döneceğini biliyordum sevgilim. Senden bir an olsun bile şüphe etmedim. Cont de Larouche'u neden bana gönderiyorsun? Cont de Larouche mu? Evet, onu. Fakat onu sana ne diye göndereyim? Şantaj yapıp para koparmak için. Ah, öyle ya. Bu tür bir adamdan başka şey beklenemezdi zaten. Sana olanları anlatayım.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 Derik'in eski sevgilisi dansöz Miray'in suçlamalarının da payı büyüktür. Mirey böylelikle kendisine artık yüz vermeyen... ...ve Bayan Grey adında genç bir kızı aşık olan Derik'ten... ...intikam alacağını düşünmektedir. O sabah Derik parkta Bayan Grey'e rastlar... ...ve ona duygularını açma fırsatını bulur. Grey. E Efendim... E Gray, sizi sevdiğimi biliyorsunuz değil mi? Ee, bakın, Bay Knighton bu tarafa doğru geliyor. E, oysa ben bu konuyu bir sonuca bağlamayı çok istiyordum. Neyse, Lady Templin rahatsızmış. Ben de onun yanına gideyim bari. Güle güle Bay, deyerek güle güle. Günaydın Bay Knighton. Yanınıza oturmak onurunu bağışlar mısınız? Size söyleyecek o kadar çok şeyim var ki. Buyur.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 Zamanınızı almak istemem ama sizinle biraz konuşmak istiyordum Bay Poirot. Buyurun? Buyurun sizi dinliyorum. Eee, canımı sıkan bir sorun var. Onu açmak istiyordum size. Halinizden belli. <gülüyor> ee, açıkça konuşabilirsiniz benimle. Şu Mirey denen dansöz hakkında. Ha, Bay Catring'in meşhur sevgilisi. Geçen gün Bay Benaldine bir mektup yollamış. Hı. Kendisiyle acele görüşmek istediğini yazıyordu mektupta. Oysa Bay Benaldine'nin bu kadına karşı beslediği olumsuz duyguları biliyorsunuz. Eh. Evet orası öyle Görüşemeyeceğini açıklayan çok kısa bir mektup yazdırdı bana Oysa Mirey bu sabah alelacele otele gelerek Bay Van e kart listini gönderdi Kesinlikle görüşmek istiyordu Bay Van Eldin çok kızdı buna ve beni aşağı yollayarak kadını geri çevirmemi istedi Anlıyorum konu oldukça ilginç Evet Bay Van Eldin'in isteğini yerine getirmek zorundaydım Oysa olaylara değişik açıdan bakıyorum ben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 Bu tür işlerde insan biraz da kafasını çalıştırmalı. İşi siz bana bırak. Bayan Mirey odasında sizleri bekliyor. Şu taraftan efendim. Buyurun. Girebilirsiniz içeri. <Gülüyor> Günaydın Bayan Mirey.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 Hatta Leon garından binen biri dahi cinayeti işlemiş olabilir. Bu takdirde Bay catering karasının kompartmanına girerken kadın sağ... ...diğer tanık da Leon'dan sonra kadını ölü görmüş olabilirler. <gülüyor> Bayan Lennox, karanlıklar içinde bocalarken aydınlığa kavuşturdunuz beni adeta. Ne olursa olsun gitmem gerek. Biriyle randevum var. Ya Derek ne olacak? Şimdilik hiçbir şey belli değil. Yakında yeni bilgiler edinebileceğimizi ümit edelim. Alas mı aldık?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 Mavi Tren adlı oyunumuzun dokuzuncu bölümünü dinlediniz. Arkası Yaran Mavi Tren 10. Bölüm Yazan Agatha Christie, çevirerek radyoya uygulayan Sevin Sever. Yöneten Uğur Takan, efektör Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: Anlatan Demet Tantou. Hercule Poirot Pekcan Koşar. Lennox Hikmet Acehan. Grey Alev Gülzap. Knighton, Ersan Uysal. Hippolyte Pekcan Türkeş.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 Şimdi hanımlar izninizi isteyerek gideceğim. Yapılacak çok önemli işlerim var. Şu ana kadar e, tanıdığınız Poirot'dan farklı bir Herkül Poirot var karşımızda. Ne istediğini bilen, öyle tuttuğunu koparan biri. Vahşi bir kaptan adeta. İzin sizin Bay Poirot. Dilediğinizi yapmakta serbestsiniz. Unutmayın ki bu öğle emir bana büyük destek oldu. İhtiyacım olan gücü topladım. <gülüyor> Abartıyorsunuz Bay Poirot. Allah'a ısmarladık bayan Catherine Gray. Güle, güle. yolculuklar. Güle güle Bay Puarum. Siz de hoşçakalın bayan Lennos. Fazla bir Güle güle Bay Puarum. Elimden geleni yapmaya çalışacağım. Kimi istediniz beyefendi? Evet. Kompto Larouche'u görmek istiyorum. Kendileri yoklar. Ya. Biliyorum. Siz Hippolyte Flewell'siniz değil mi? Evet efendim. Karınız da Maria Flewell. Evet efendim. İkinizi de görmek istiyorum. İçeri gireyim bari. Karınız mutfakta yemek pişiriyordur herhalde. Evet efendim. Evet kendisini görmeliyim. Mutfak bu taraftaydı galiba. Hah işte tamam. Bayan Maria Flewell sizinle de görüşmeliyim.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 Günlük gazetelerinizi şuraya koymuştum Aa, Bunlar da mektupları Teşekkür ederim Grey Bakalım ilk mektup kimden hmm, Kilise rahibimizde Okuyayım şunu ee, İki mektupta bana var Birincisi Bay Herkül Poirot'da Paris'teki Ritz Oteli'nden yazmış Bakayım ne diyor Sevgili Grey Sağlığınızın yerinde olduğunu İngiltere'deki kış mevsiminin Sizi pek fazla üzmediğini umarım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 ...bunun için de Tomi ile Albert'ın koroya katılmamasını isteyeceğim. Yoksa 5 paralık yardımda bulunma. Öyle değil mi ama Grey? Pazar günkü ayinde Tomi şarkı söylemek için ağzını bile açmadı. <gülüyor> Albert'ın nane şekeri ise burun kemiğimi titretiyordu. <gülüyor> Haklısınız. Bu iki çocuk gerçekten çok yaramaz şeyler. Ee, rahibin karısı bana ne dese beğenirsin? Ne dedi? ...sözde yeğeniniz Lady Templin'in yanına gidebilmek için büyük paralar ödemişsiniz. Hiç utanmadan söyledi bunu bana.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 Mahsende de babamdan kalma nefis eski bir şarabımız var. Onu da açarız. Biraz da viski olur biter. Çok naziksiniz Bayan Bainır. Benim için cidden büyük bir zahmete katlanıyorsunuz. Oh, oh. Beni ihtiyar pinti biri mi sandınız Grey? Gereken özeni göstermek benim de görevim. Hadi siz gidip telefonunuzu edin. Ben de şu mektuplarımı okumayı bitireyim. Peki Bayan Bainır hemen gidiyorum. <gülüyor> Mavi Tren adlı oyunumuzun 10. bölümünü dinlediniz. Arkası yarın. Mavi Tren 11. bölüm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 Ersin Sanver. Evlenmeden önce aşık olduğu eski sevgilisi... kont de Laroche la Paris'te gizlice buluşmak üzere mavi trene binen... ...milyarder iş adamı Van Elvren'in kızı Ruth Catering, ...o gece trende öldürülür. Yanında taşıdığı mücevher dolu çantası da ortadan kaybolur. Şüpheler evvela... ...Conte de Laroche'un üzerinde toplanır. Fakat Kont cinayet gecesi villasında bulunduğunu iddia ederek kendini suçlamalardan kurtarır. Bunun üzerine cinayet gecesi aynı trende seyahat etmekte olan maktulün kocası Derek Catching'den şüphe edilir. Eski sevgilisi dansöz Mireya'ya artık yüz vermeyen Derek Catching, Mireya'nın sorgu yargıçlığı önünde suçlamalı tanıklığı sonucunda tutuklanır. Derek'in Riviera'da tanıştığı ve aşık olduğu Bayan Grace, üzüntüsünden memleketi olan İngiltere'deki köyüne dönerek Bayan Warner adındaki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 Markiz rolünü oynamakla meşgul. Bu kiti her şeye gücü yeten bir kadındı. Verdiğiniz bilgilere çok teşekkür ederim. Bu iyiliğinizi hiç unutmayacağım Bay Aron. Rica ederim Bay Poirot. Vaktiyle siz de bana unutamayacağım bir iyilikte bulunmuşsunuz. İyiliğime iyilikle karşılık vermiş bulunuyorsunuz. Geçenlerde Riviera'da Mirey adında bir dansözle tanıştım. Ha, şu dansöz Mirey olacak. Hı. O da hiç borç durmaz. Daima rollerini finanse edecek birilerini bulur. Sahne hayatına atılalı çok oldu İki iki buçuk yıl oluyor. Onu da bir Fransız dükü tanıtmıştı. Bay Catherine'in karısını onun yüzünden öldürdüğü söyleniyor. İşin üç hakkında hiçbir fikrim yok. Ancak gerçek şu ki Catherine şimdi hapiste yatıyor. Nereyse bir elçiyle dolaşıyor. Ya demek böyle. Gerçekten zamanını boşa geçirmiyormuş bu kadın. Anlatılanlara bakılırsa boynunda yumurta büyüklüğünde bir yakut taşıyormuş.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 Yok canım, Mirey gibi bir dans söz böyle bir değerli bir taşı nereden bulacağım? Biraz önce kendiniz söylediniz ya dostum, bu kadın zamanını boşuna harcamıyor diye. Bay Poirot.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 Mavi Tren adlı oyunumuzun on birinci bölümünü dinledim. Arkası yarın. Mavi Tren On ikinci ve son bölüm.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 ...cinayet ve hırsızlık suçlarına... ...üçüncü kişilerin de karışmış olabileceği düşüncesindedir. Günaydın Bay Veneldin. Sizi gördüğüme ve çok memnun oldum. Hoş geldiniz Bay Poirot. Ben de memnun oldum. Buyurun oturun. Yeni haberleriniz var herhalde. Düşündüm ki Bay Veneldin... ...düşündüm ki ya damadınız gerçek katilin kendisi değilse diye...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 ...yoksa kanaatinizi değiştirdiğinizi mi söylemeye geldiniz? Tek bir ümidimiz kaldı o da Comte de Arkasına sığındığı kanıtı çürütmeyi başardım. Nasıl yapabildiniz bunu? Kendi usullerimi kullanarak...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 İçinizden gelirse tabi zorla değil Peki öyleyse geleceğim Ne zaman gitmemizi istiyorsunuz Bay Poirot? Acele görülecek işlerimiz var Bay Van Elden Bundan daha önemlisi olamaz Knight'ın Yarından sonra gitmeye hazırım Peki Bay Van Elden Mavi trenle gideceğimize göre tüm hazırlıkları ben yapabilirim eh, Gidebilirim artık Sayden unutmadan sorayım Hı? Bayan Grey'i gördünüz mü son zamanlarda ee, Şey bir, bir iki kez gördüm zaten. Hmm.